Arkadaşlar selam. Edimsel koşullanmayla devam ediyoruz. Edimsel koşullanmada pekiştirme cezayı konuştuk. Etkinlikler yaptık sizinle. Şimdi artık cezanın nasıl kullanmamız gerektiğini konuşacağız. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam bu bu kadar önemli mi? Kesinlikle önemli. Soru ihtimallerimizden bir tanesi de ceza kullanım ilkeleri aslında. O yüzden lütfen buraya dikkat edin. Aynı zamanda Ceza'nın nasıl kullanıl kullanılması gerektiğini konuştuktan sonra da cezaya alternatif yöntemleri konuşacağız. Sonra tarifelere başlayacağız. Arkadaşlar tek tek gitmemiz gerekiyor burada. Öncelikle diyoruz ki ceza e, insanlarda genel anlamda öfke, kızgınlık, <gülüyor> hatta saldırganlık gibi olumsuz duygulara neden olur. O yüzden siz bir ceza yöntemiyle bir insanı e, hani davranış değiştirmeye çalıştığınızda çok da anlamlı olmayabilir. <gülüyor> en azından o insan e, size karşı öfke ve saldırganlık duygularına sahip olabilir ki bunun en büyük yansımasını nerede görüyoruz? Çocuklarda zaten görüyoruz ya da öğrencilerde. Arkadaşlar ikinci olarak diyoruz ki ceza davranışı asla tamamen yok etmez. Yani ortadan kaldırmaz. Ne yapar? <gülüyor> ceza supresyon dediğimiz sadece var olan davranışı baskılar. Onun dışında çok da hani davranışı böyle mükemmel hale getirmeyecektir. O yüzden cezayı kullanırken bu ilkeyi de gözden lütfen kaçırmayalım. Üçüncüsü, evet bunu söyledik zaten ceza davranışı sadece bastırır değiştirmez dedik. Dördüncüsü arkadaşlar ceza doğru davranışı göstermez. Yani şöyle düşünün, siz bir insana farklı yöntemlerle davranışın doğru halini gösterebilirsiniz ama ama Ceza uyguladığınızda kişi davranışın doğrusunu göremez. O yüzden de hakikaten cezada bu anlamda eksik taraflar var. Burada dedik ki illa ceza uygulayacaksanız ikinci tip ceza uygulayın. Yani ikinci tip ceza derken mahrum bırakmaktan bahsediyorum. Hani kişinin sevdiği bir şeyden mahrum kalması ya da hoşuna giden bir durumun elinden alınması ikinci tip ceza da hatırlarsanız. Ama Bazen çok enteresan şeyler oluyor. Mesela ergenlerde özellikle çok büyük problemler yaşanıyor. Bizim karşılaştığımız bir vakada şöyle oldu: Kızın bir tanesi cep telefonuyla çok zaman geçiriyor internette, işte sosyal medyada falan. Annesi de kızın akıllı telefonunu alıp onun yerine çok basit eski, hani bizim şu Nokia 3310 tarzı bir telefon veriyor. Kız intihar ediyor. Yani düşünün. Ee, bazen böyle sonuçlara da sebep olabilir. Ama biz neden ikinci tip cezayı öneriyoruz? Çünkü birinci tip ceza daha sert bir yöntemdir. Ama ikinci tip ceza da daha yumuşak bir e, doku olabilir. Arkadaşlar, burası çok önemli. <gülüyor> ceza kişiliği değil davranışı hedef almalıdır. Bak, bu ne demek şimdi? Şöyle düşünün. Ee, biz bazen çocuklara da aynı şey yapıyoruz. Mesela çocuk şunu şuradan şuraya hatalı bir şekilde koyduğunda diyorsun ki ne kadar geri zekalısın? Bu buraya konulur mu? Bak şimdi çocuğa ne kadar geri zekalısın dediğinde çocuğun bütün bir kişiliğini aslında ne yapmış oluyorsunuz? Genellemiş oluyorsunuz. Halbuki şöyle diyebilirsin. Bak senin bu silgiyi buraya koyman doğru bir davranış değil. O yüzden de bunu bu şekilde ifade etmek lazım. Mesela e, ben tabii yeğenlerimle bayağı Vakit geçirmeye çalışıyorum. Tuvalp ve mesela bizim şöyle bir e, durumumuz var. E, tuvalp, ben çok yumuşak ya da çok sert bir insan değilim. Ama şöyle düşünün, e, cezayı kullanıyor muyum? Evet, yani çocuk terbiyesinde mutlaka çocuğun kurallarla büyüdüğünü söylemek zorundayız. Yani ceza demeyelim ama kurallar önemli bir şey çocuk yetiştirmede. E, yani çok relax düşünen bir insan değilim bu konuda. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Mesela tuvalet geliyor, <gülüyor> bir hata yaptığını diyorum ki gel buraya diyorum. Tuvalette biz sarılıyoruz birbirimize. Bak teyzecim diyorum. Ben seni çok seviyorum ama. Senin yaptığın bu davranış hiç de uygun olmadı. O yüzden de işte şunu yap ya da şöyle ya da bilgisayarla oynama gibi ikinci tip cezalar üzerinden konuşuyoruz. Ve hakikaten birbirimize kırılmıyoruz. Yani Tuayp şunu biliyor. Teyzem beni çok seviyor. O yüzden de hani bu yaptığı şey aslında benim iyiliğim için diye düşündüğünden dolayı sıkıntı yaşamıyoruz. <gülüyor> Ceza verirken tutarlı olmak gerekiyor. Yani bu ne demek? Eee... Şöyle düşünün, mesela anneler çok yapıyor bu hatayı, Diyorlar, mesela bunu buraya koyduğunda bir sefer ceza veriyor, öbüründe vermiyor. Ya da bazen arkadaşlar e, unutuyorlar, anne söylediği şeyi unutuyor. İşte böyle durumlarda çocuk o tutarsızlığı gördüğünde maalesef bu durumu da suistimal edebiliyor. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Görev ya da ödev üzerinden ceza verilmemeli. Ee, İnsanların yaşam görevleri neler? Mesela şöyle düşünün. İşte elini yıkamak, yemek yemek, ondan sonra işte ne bileyim öz bakım. Bunların hepsi bizim yaşam görevlerimiz aslında. Arkadaşlar, eğer siz bunları bunlar üzerinden ceza vermeye kalkarsanız bu çok daha kötü bir noktaya varabilir. Mesela ben şöyle görüyorum. Çocuk yemek yemiyor, tamam mı? Anne diyor ki "He" diyor. "Sen madem bunu yemedin" diyor. 2 tane diyor işte şundan yiyeceksin. E i̇yi de çocuk zaten yiyemiyor. Dolayısıyla da siz yemeği ceza olarak kullanamazsınız. Ya da öğretmenlerin yaptığı mesela e, ödevini yapmamış çocuk ha, tamam 5 sayfa daha ödev veriyorum sana ya Allah aşkına çocuk zaten yapamamış yani hani yapamadığı için de sizin bunu bir ödevi ceza olarak kullanmak hakikaten çok mantıksız Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ceza bireysel olmalı dedik. Arkadaşlar kişiden kişiye, durumdan duruma ceza farklı anlamlar taşıyabilir. Mesela bir öğrenciye sen çık dışarı dediğinde kim öğrenci bunu gerçekten hani rencide olur ve ceza olarak algılar, kim öğrenci de oh, ders boş geçecekler, hoşuna gider. Dolayısıyla bazı şeylerin insanlar için ne anlam ifade ettiğini bizim çok doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Gülerek ceza verilmemelidir. Ee, okul öncesi çocuklarla çalışırken ben bunu çok yapıyorum. Çok komikler çünkü. Yani 2-6 yaş grubu böyle bir halleri falan var. Hani tipleri falan da çok komik olduğu için onların bazen oluyor. Ama yani atandığınızda siz bunu yapmamalısınız. Yani bir pedagojik olarak bunun doğrusu budur. Çünkü neden? Allah aşkına gülerek ceza verdiğinizde, hani ben olsam karşımdaki insan bana gülerek bir şey söylediğinde yani çok da ciddiye almam ya da almamam gerektiğini düşünüyorum. Haliyle arkadaşlar gülerek ceza vermemekte fayda var. Ee, çok önemli ilgi ve sevgiden yoksun e, bırak, bırakmakla çocukları tehdit etmemeliyiz. Arkadaşlar ben yine anneleri böyle çok gözlemliyorum. İşimiz gereği de bunu çok yapıyoruz. Ee, bakıyorum anne diyor ki mesela senin annen olmayacağım. Hı, tamam bundan sonra seninle konuşmayacağım. Yani ufak bir çocuğun ya da ilk öğretimde olan bir çocuğun ne yaşadığını, ne hissettiğini düşünebiliyor musunuz? Yani ayrılık kaygısı tetikleniyor, başka kaygılar tetikleniyor ve çocuk endişelip bir çocuk haline geliyor. Sürekli olarak kaybetme korkusu yaşıyor. Lütfen bunu yapmayalım. Yani bu çok yanlış bir şey. İlgi ya da sevgiden yoksun bırakmak doğru bir ceza yöntemi asla olmayacaktır. Ceza, evet... Sonuçta tüm bunlar çerçevesinde diyoruz ki ceza davranışı kontrol etmek için uygun bir yöntem değildir. Arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim. Şunu sormanız gerekir bana yani şu an ders yapıyor olsaydık ya da ben size sorardım. Ya bu nasıl soru olarak gelir değil mi? İnsanın düşünmesi gerekiyor. Arkadaşlar KPSS burayı çok soruyor. Yani basit bir konu ama KPSS buradan yorum sorusu sorduğu için çok çok önemli. Dolayısıyla da lütfen buraya dikkat etmekte fayda var. Peki cezayınızı kullanmamız gerektiğini konuştuk. Şimdi bakalım cezaya alternatif hangi yöntemleri kullanabiliyoruz? Arkadaşlar toplamda 7 tane yöntemimiz var. Ee, bunlardan, evet KPSS soruyor bunları. Arkadaşlar kıyaslayarak konuşacağız ara vermeyle ortam değiştirmeyi. Çünkü neden? Çok karıştırılan yöntemler. Bakalım neymiş? Ara verme dediğimiz şey aslında istenmeyen davranışa ara vermektir. İstenmeyen davranışa ara vermektir. Lütfen çok dikkat edin. Çocuk şu ortamda istenmeyen bir davranış ortaya koyar. Ben çocuğu alırım, bu ortamdan dışarıya çıkartırım ve en fazla, maksimum 20 dakika o ortamda çocuğun düşünmesini sağlarım. Arkadaşlar buradaki amaç istenmeyen olumsuz davranışı ortadan kaldırmaktır. Ama nasıl? Çocuğu o ortamdan çıkartarak. Bunu biz çok kullanıyoruz. Ne diyoruz? Düşünme sandalyesi. Televizyonda falan da uyguluyorlar. Gerçi onlar biraz yanlış uyguluyor ama düşünme paspası. Falan filan. Yani bunları çoğaltmak mümkün. Ya da arkadaşlar mesela e, çocuğa şunu söylemek. Madem işte misafirler var diyelim yaramazlık yaptı. Git bakalım odanda bir 10 dakika otur ondan sonra gel. Ben çocuğa bunu söylüyorsam eğer bu ne olacaktır? Kesinlikle ara verme yöntemi olacaktır. Tekrar söylüyorum. Buradaki mantık davranışı ara vermektir. Çocuğu alıp bu ortamdan başka bir ortama çıkartmayı anlamamız gerekir sorularda. Ya da şöyle düşünün. Anaokullarında falan da duyuyorum ben. Mesela ÖABT derslerine girdiğim gruplarda da anlatıyor arkadaşlar. Ee, i̇şte yaramazlık yaptı çocuk ya da bir hata yaptı. Arkadaşına vurdu. Öğretmen diyor ki Mehmet gel bakalım sen şurada işte atıyorum düşünme paspasında 5 dakika otur. Mesela bu da olabilir ama... Şunu söyleyeyim ben hiç şöyle bir çocuk görmedim yani 4 yaşında 5 yaşında ay ben neler yaptım hay Allah'ım falan deyip de yani yaptığı istenmeyen davranış üzerine düşünen bir çocuk rastlamadık. Genelde ara vermeyi biz daha büyük çocuklarda daha etkili olduğunu biliyoruz yani 6 yaşından sonraki çocuklarda Ara verme dediğimiz yöntem çok daha mantıklı olacaktır. Peki soru şu. Ya hocam ortam değiştirme ile nasıl karışır? Aklınıza bu sorunun gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar ortam değiştirme tamamıyla bir çevir problemi. Ben olsam şöyle derdim buna. Ortam değiştirme değil. Ortamı değiştirme. Bakın çocuk, çocuk şu ortamda yaramazlık yapar. Ancak ben çocuğu hiçbir yere göndermem. Ortamda yaramazlık yapmasına sebep olan eşyaları ortamdan ne yaparım? Çıkartırım. O zaman arkadaşlar ortam değiştirmeye şöyle diyelim. Ortamdaki eşyaları düzenlemektir. Eşyaları veya mekanı düzenlemektir. Aslında ortam değiştirmek bir nevi önlem almaktır. Bakın şöyle düşünün. Ee, ben ablam ablamın evine gittiğimde masaya girmiş gibi hissediyorum kendimi. İki tane çocuk var. Ee, böyle prizlere koruyucu takmış. Ondan sonra işte vitrinin şeylerine ne, ne diyorlar ona? Böyle ne diyorlar ona ya? Koruyucu böyle bant gibi. İşte her neyse onlardan takmış. Ondan sonra... Yani böyle evin her tarafında bir şey var tamam mı? Ortaya priz koyamıyorsun, mesela prize telefonu takacağım falan takamıyorum, çıkartamıyorum o şeyleri. Yani çocuk olduktan sonra Allah korusun tabii yani bu bir önlem almak haklı olarak çocuk oraya parmağını sokar, çatal sokar bir şey yapar diye arkadaşlar böyle bir önlem almak işte bu ortam değiştirmektir. Ya da mesela biz yemek yaparken ablamın evinde öndeki ocakları kullanmamaya çalışırız. Mümkün mertebe arkadaki ocakları kullanıyoruz. Çünkü neden? Allah korusun tuayt kutuayt gelir. Hani elini falan kaldırır. Çocuk onu bilmez, fark etmez. E dolayısıyla da bu da nedir? Bir önlem almaktır. Ortamı değiştirmektir. Bakın çocuğu ortamdan çıkartmıyorum. Çocuk ortamda ben sadece çocuğun e, hani istenmeyen bir davranış ortaya koymasına neden olacağım. İhtimalleri ortadan kaldırmış oluyorum. Ee, okullarda da biz bunu yapıyoruz. Mesela anaokullarında dikkat edin <gülüyor> yerde yumuşak parke kullanıyorlar. Ya yani Çocuk istediği kadar düşsün gene bir şey olmuyor zaten. E, dolayısıyla arkadaşlar bunların hepsi ortam değiştirmedir. O zaman iki tane seçeneği düşürdüm. Ara vermeli ortam değiştirme arasında kaldım. Ara verme ise sorunun cevabı ne demem gerekir? Çocuğu bulunduğu ortamdan alırım başka bir ortamda belli bir süre düşünmesini sağlıyorsan bu ara verme olacaktır. Ama eğer çocuk ortamda kalıyorsa ancak ortamdaki eşyaları düzenliyorsa bu ne olacaktır? Ortam değiştirmedir. Şöyle düşünün. Ee, mesela <gülüyor> ortalıkta kesici alet, bıçak, işte çatal bırakmamak. Bu ara verme midir? Ortam değiştirme midir? Kesinlikle ortam değiştirmedir. Ama bir de şunu düşünün çocuğu mesela bulunduğu ortamdan kaldırıp başka bir yere oturmasını sağlamak bu ara vermedir yani istenmeyen davranışa ara vermedir biz bazen sınıfta da yapıyoruz hatta KPSS'de bile yapıyoruz benim öğrencilerime sorun mesela konuşan öğrencileri alıyorum ben ayırıyorum birbirinden neden bu da bir ara vermedir istenmeyen davranışa ara verme olarak karşımıza gelir peki şu ne olur ben de soruyorum peki şu ne olur diyorum ama karşıdan ses gelmiyor değil mi ben işte bir umut hani belki geliyordur falan diye arkadaşlar e, ben canlı canlı dersleri daha çok tabi seviyorum yani hani e, videolarda çok etkileşimimiz olmuyor ama sağ olun hani mesajlarınızla zaten görüyorum güzel şeyler yazıyorsunuz arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim <gülüyor> diyelim ki çocuğu olan bir annenin ya da çocuk değil illa yani evde normal insan da olabilir ilaçları Ezda dolabına koyması ortam değiştirme midir yoksa ara verme midir? Kesinlikle cevabım ne olacaktır? Ortam değiştirme olacaktır. Neden? Çünkü ben orada ortamı düzenlemiş oluyorum. O zaman ortamdaki eşyaları mekana düzenlemekten bahsediyorsa ortam değiştirmek ama çocuğu bir ortamdan alıp başka bir ortama koyuyorsa bu da ne olacaktır? Ara verme olacaktır diyoruz. Devam edelim. Bıktırma. Aslında biz bıktırmayı konuşmuştuk sizinle. Diğer ismiyle yorma. Arkadaşlar, bıktırma <gülüyor> ya da yorma dediğimiz şey şunu ifade eder. Davranışın sık sık yaptırılması sonucu davranışın sık sık yaptırılması sonucu organizmanın Bu davranıştan uzaklaşmasını sağlamaktır. Nerede konuştuk biz bunu? Benim bir sopam var arkadaşlar, ee, öğrencilerim bilir. Ben e, öbür videolarda sopalarımı alayım. Tabii gerçi çok canlı değil ortam ama olsun yani. Nerede konuştuk biz bunu? Gatry'de konuştuk arkadaşlar. Gatry. Mesela Çocuk diyelim ki karalama yapıyor. Diyeceksin ki al ya al doğru, hepsini karala. Bir zaman sonra çocuk yorulacak. Zaten kendi kendine bırakmış olacak. Dolayısıyla bu da bıktırma yöntemiydi. Zaten konuştuk. Gelelim. Genelde çok bilinmeyen bir yöntem. Ayrımlı pekiştirme arkadaşlar. Dört ayrımlı pekiştirme. Lütfen dikkat edin. Ayrımlı pekiştirmenin diğer ismi tersine ödüllendirmektir. Şundan bahsediyoruz. Olumlu bir davranış. Yani istenen bir davranış yaparsa çocuğu ne yap? Ödüllendir. Ancak olumsuz yani istenmeyen bir davranış yaparsa görmezden gel. Bu yöntemi biz kimlere öneriyoruz? Daha çok e, böyle ya hocam ben dövemem, sövemem, bağıramam, çağıramam diyen merhametli vicdanlı öğretmenlerimiz için böyle bir yöntemimiz var. İyi bir şey yaparsa ödüllendirin, kötü bir şey yaparsa görmezden gelin. Ama görmezden gelmedi çok uzun sürüyor. Pekiştireç keseceksin, şu olacak falan. Arkadaşlar ayrımlı pekiştirmenin mantığı şudur. Çocuğun istenilen davranışlarını ön plana çıkartmaktır. Çocuk bir zaman sonra şunu der, ha, ben bunu yaptığımda ödül alıyorum ama bunları bunları yaparsam ödül almıyorum. O zaman ben bu olumsuz davranışlardan artık vazgeçeyim diye düşünür ve doğru davranışta bulunma sayısı artar dememiz gerekiyor. Devam edelim. Beş, bekleme. Arkadaşlar, bekleme dediğimiz şey, çocuğun, çocuğun gelişim döneminin geçmesini beklemektir. Geçmesini beklemektir. Yani bu aslında yapacak hiçbir şey yoktur. Mesela şöyle düşünün, işlem öncesi dönemde sizinle gelişimde bir sürü özellikten bahsettim. Bunlardan bir tanesi hayali arkadaşlığı. Şimdi bize geliyor insanlar, diyorlar ki yani işte ya bizim çocuğun bir hayali arkadaşı var, onunla konuşuyor, onunla oyunlar oynuyor, çok korkuyoruz falan diyorlar. Arkadaşlar biz ne diyebiliriz bizim merkezimize gelen insanlara? Diyoruz ki valla... Ee, Çocuk 4 yaşında mesela yapacak hiçbir şey yok diyoruz. Çocuğunuz 6 yaşına kadar beklemeniz gerekiyor. Çünkü zaten çocuğunuzun dönem olarak hani normal bir özelliği. O yüzden de buna yapılacak hiçbir şey yok. Artı bu durum anormal bir durum değildir. Hani paranıza yazık deyip ne yapıyoruz? İnsanları evine gönderiyoruz. Haliyle işlem öncesi dönemde olan bir çocuğun hayali arkadaşının olması ya da özelden özele akıl yürütüyor olması arkadaşlar bekleme döneminde dönemiyle açıklanan bir şeydir. Ya da ergenlerin hani tam ergenleri gömüyoruz sürekli ama yani zor bir dönem. Şimdi ergenlerin çok egosentrik olması ya da böyle işte ne bileyim e, hayali seyircileri düşünüyor olması, ailesine karşı çok tepkisel olması arkadaşlar bunlar da normaldir. Yani çünkü neden? Dönemin kendi özelliği zaten. Hatırlarsanız Erikson'a anlatırken dedim ki aileyle çatışmak Kimlik bunalımı yaşamak bunlar iyi şeylerdir, normaldir. E dolayısıyla da baktığınızda biz böyle bir ergen geldiğinde ne yapıyoruz? Kendi haline bırakın diyoruz. Beklemede bunu ifade eder. Tepki bedeli 6 <gülüyor> Arkadaşlar tepki bedeli neye benzer? İkinci tip cezaya benzer. Peki iki tane yöntem acaba aynı seçeneklerle verilir mi? Hayır, mantıken bu yanlıştır. Peki ne diyoruz tepki bedelinde? Kişi olumsuz bir davranış yaptıktan sonra, olumsuz bir davranış yaptıktan sonra, yaptıktan sonra kişiye verilen hakların geri alınmasıdır. Kişiye verilen hakların geri alınmasıdır. Mesela milletvekilliği dokunulmazlığı. Arkadaşlar milletvekilliği dokunulmazlığında adam eğer rüşvet aldıysa ya da mesela e, vatan e, vatanla alakalı bir sorunsa, vatan ihaneti, vatan ihanette bulunduysa Bunların hepsinde biz ne yapıyoruz? Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını ellerinden alıyoruz. Çünkü neden? Yapılan, istenmeyen, olumsuz bir davranıştan sonra kişinin elinden haklarını geri almaktır. Aslında bir mahrum bırakmamıdır. Kesinlikle evet. İkinci tip cezayla hemen hemen aynı şeydir. Ee, ya da mesela ben çocuğun birini sınıf başkanı yaptım. Diyorum ki sen çok olumsuz davranışlarda bulundun. O yüzden sınıf başkanlığını senden alıp işte Ali'ye veriyorum. Bak Bu da ne olacaktır? Bir tepki bedeli hani şey gibi böyle biraz artistik birsin tepkinin bedeli hani esaretin bedeli gibi tepki bedeli falan yani böyle değişik bir kavramdır. Lütfen dikkat edin ve son olarak arkadaşlar 7 bastırmayı da konuşup burayı bitirelim artık. Arkadaşlar bastırma neye benzer? Aslında bastırma birinci tip cezaya benzer. İkisi aynı seçeneklerde verilir mi? Hayır, asla verilmez. Arkadaşlar, bastırma bir davranışın, bir davranışın aniden, aniden ve sert bir şekilde sert bir şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Nasıl olduğunu söyleyeyim? <gülüyor> bir gün Skinner'ın güvercin, skinner güvercinlerine dans etmeye öğretiyor. azar tereleriyle falan böyle dans ediyorlar. Sonra hayvancağız tam dans ederken hayvana elektrik şoku veriyor ve hayvan donuk kalıyor. Arkadaşlar bastırma dediğimiz şeyde yaşam tehdidi vardır. Mesela işte ne bir biber gazı. İşte bu da bir yaşam tehdidi ortaya koyar bastırmadır. Silah bastırmadır. Yani bunların hepsinde kişi Yaşamının tehdit altında olduğunu düşünür ve o davranış aniden ne olur? Ortadan kalkar. Dayak mesela buna girer. Çocuklara dikkat edin ya da kediler bile ne kadar korkuyorlar yani düşünün. Dolayısıyla da bastırma hakikaten insan doğasına çok da uygun olmayan, daha doğrusu canlı doğasına uygun olmayan bir yöntemdir diyoruz. Şimdi burada ne konuştuk? Cezanın kullanım ilkelerinden bahsettik. Bunları asla unutmuyorsunuz. Artı. Cezaya alternatif yöntemlerden de soru gelme ihtimali çok fazla. Bunları da konuştuk arkadaşlar. 7 tane bizim yöntemimiz var. Özellikle ara verme ile ortam değiştirmeyi lütfen aklınızdan çıkartmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Edimsel koşullanmanın diğer ilkelerinde görüşmek üzere.